1811 numaralı konu, Hz. Ömer'in erkekler ve kadınlar üç çeşittir buyurması, Hazreti Ömer bir keresinde şöyle buyurdu, hem erkekler ve hem de kadınlar üç çeşittir, bir kadın vardır ki Müslüman, yumuşak huylu, doğurgan ve iffetlidir, zamana ve hayatın zorluklarına karşı aile efradına yardımcı olur, ailesinin başına gelen kötülüklere karşı kor ki böyle bir kadın çok az bulunur, İkincisi sadece kap vazifesini görür ki onun çocuk doğurmaktan başka bir hüneri yoktur. Üçüncüsü ise kötü ahlaklı olanlardır ki Allah Teala bunları kullarından dilediklerinin boynuna takar, sonra dilediğinde çıkarır. Aynı şekilde bir erkek vardır ki iffetli, yumuşak huylu, bilgili ve akıllıdır. Başına bir şey geldiğinde onun içinden çıkmasını bilir. İkincisi bir zorlukla karşılaştığında kendi gücüyle onun altından kalkmayan erkeklerdir. Böyleleri bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi kimselerle istişarede bulunur ve onların önerileri doğrultusunda hareket eder, üçüncüsü ise şaşkın ve bir hedefi olmayan erkeklerdir, bunlar ne kendileri bir şey yapabilirler ve ne de kendilerine gösterilen yoldan giderler.